Rabbim bu yeni öğretim yılında yeni arkadaşlarımıza ve daha önceden devam eden arkadaşlarımıza başarılar issanelesin. Amin ki sıkı bir dönemden geçtik ki özellikle imtihan dönemleriydi bizim tekamül ve iktisas medreseleri ile alakalı birçok kardeşimiz işte burada öre eğitim görmeye kazandı.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 Eudhu billahi mine şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, ve salatu ve selamu ve ale aleyhi ve sellem ve ba'du. Namaz vakitleri e, kitaplarımıza baktığımız zaman güneşin hareketleriyle irtibatlıdır. Evet.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 Aynı zamanda bu tartışma ikindi namazının başlangıç noktasında da cari olacaktır. Evet. Çünkü öğle namazın vaktinin çıkması demek, ikindi namazının vaktinin girmesi demektir. Arada boş bir zaman dilimi yok. Yani sabah namazıyla öğle namazı gibi değil. Çünkü evet. sabah namazı güneşin doğumuyla vakti çıkar.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 Evet. Peki bu da ne zamandır? Gölgenin iki misil yani dediğimiz gibi aslı ı vaktidir. Ancak bu noktada genel olarak tercih edilen cumhur görüşü yani diğer 3 mezhep olsun. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer ve diğerlerinin görüşleri doğrusuna hareket edildiğinde öğle namazının vakti bir misille yani gölge bir misille ulaştığında bitiyor ve ikindi namazının vakti giriyor. Peki ihtiyaz hadedinde ne yapmak gerekir? İbn-i Abidin Rahimullah bu konuyu ele aldıktan sonra diyor ki ihtiyatlı olan öğle namazını e, bir misle kadar tehir etmemek, hmm. e, ikindi namazını ise imkan nispetince aslı saniye Sani kılmak. De e, böyle yapılırsa herkese göre ittifak edilen bir vakitte namaz kılınmış olacaktır. Evet. Ama tabi aslı saniye bırakma adına da cemaati terk etmek de doğru bir şey değildir.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 Ee, yine bir sorumuz var hocam. 2 i̇ki aylık ikiz çocuklarım var. Anne sütü ile beslemeye çalışıyorum. Sütü artırmak için alkolsüz malt içeceği kullanmam caiz midir? şimdiki e, malt içeceğinin e, yapılışıyla alakalı baktığımız zaman günümüzde iki şekilde üretildiğini görmekteyiz. E, Tabi nedir malt içeceği? E, arpadan elde edilen fermante yoluyla mayalanmak suretiyle elde edilen bir içecektir.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 Bildiğim kadarıyla bu yöntemde işte mayalanmak suretiyle, fermante yoluyla bunda oluşan alkol oranı yüzde 2, yüzde 3'ü geçmemekte. Ama son ürün haline geldiği zaman o alkolü bırakmıyorlar. Şey yapılarak, damıtılarak o alkol ondan alınıyor. En fazla binde 2, binde 3 civarında kalabiliyor. ki Türkiye şartlarında da binde 3'lük bir rakam alkolsüz olarak değerlendiriliyor. Evet. Tabi meselenin fıkhi yönüne gireceğiz. Önce vakayı konuşalım. Evet. Ee, birinci yapılış bu. İkinci yapılış e, şekli ise e, kimyager arkadaşlarımızla görüştüğümüzde aldığımız bilgiler doğrultusunda meseleye bakacak olursak e, direktmen bire olarak üretiliyor.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 Kaçınılması evet. gereklidir deriz. Birinci şekilde üretiliyor ise bu olabilir. Ancak burada tabii diğer bir durum daha var. Peki bu ürün marketin reyonunda durduğu zaman kendi kendine fermantası devam edebilir mi?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 trampa her iki tarafın para olması sarf gibi sarf. farklı isimler alabilir. Şimdi altın karşılığında para verilmesi ise bu alışveriş yapılarından sarf vaktine girmektedir. Evet. Sarf vakti ise yapı itibariyle farklı olduğu için özel hükmü vardır. Bu hükümlerin başında gelen de peşinlik ilkesidir. Evet İslam hukukunda alışverişe konu olan,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 Tabii gıyabi olarak yapılan dua makbuldür ee, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada tavsiyesi de vardır. Ee, bunun birçok sebebi var çünkü sizin günahınızı ben işlemediğim için sizin namınıza yapacağım dua günahsız ağızdan saldırı olan bir dua. Benim günahımı da siz işlemediğiniz için sizin benim arkamdan yapacağınız bir dua. Günahsız ağızdan sadır olan bir dua olacak. O yüzden inşallah birbirimize bu noktada bol miktarda dua etmekte fayda vardır. Sorunun cevabına gelince tabi meseleyi öncelikle özür sahibi midir değil midir bu noktadan bakmamız gerekir. Özür sahibi olup olmaması. Diğer bir nokta ise yaşından dolayı ki yaşı anladığım kadarıyla 11, 11 yaşındaki bir çocuk mükelleh midir değil midir?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 10 yaşına geldiği zaman bu emrinin tonajını biraz daha arttırarak belli müeyyideler uygulayın. Evet. İşte hafif çapta dövmek ve ser gibi. E, bu da blu'ya geldiği an namaz e, problemi olmasın. Zahancıdan alışmıştır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 Burada da kişi diyor ki işte alt, fersli olmasından dolayı altına kaçırma olanağı var ve bu da abdestin bozulması demektir. Abdestin bozulması durumunda bu kişi nasıl namaz kılacak? Burada bakarız bu özür sahibi midir değil midir? Özür sahibi, eğer özür sahibi ise sıkıntı yok. Vakit girdiği zaman abdestini alır.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 Ayrıca arkadaşımın bu paranın tamamının batabileceğini ve e, zarar ettiğinde sana bir kısmını veya hiç para vermeyebilirim dedi. E, benim için bu işlem caiz midir diyor hocam. İki aşamalı bir soru. Birincisi evet. sistemi sorgulamak, ikincisi e, sistemi uygulayacak olan bir kimseyle ortaklık yapmak. Yapma.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 mesele bu şekilde e, yönlenebiliyor. O yüzden e, Forex'in bizatihi kendisine baktığımız zaman problem sadece kaldıraç sisteminde olmadığını görüyoruz. Örneğin siz bir para yatırıyorsunuz, karşılığında işte e, demire yatırdınız veya petrole yatırdınız. Ben petrolümü almak istiyorum, böyle bir şansınız yok. Demirimi almak istiyorum, böyle bir şansınız yok. Çünkü bu tamamıyla endekstir. Daha sonradan fiyatlar arttı, onu bozuyorsunuz, Bozuyorsun. kar elde ettiniz.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 O zaman aynı anda iki kişiye işçi konumunda olacaksınız. Evet. Bu, bu manada caiz Yani hani diyoruz ya mesai saatlerinde başka bir işle meşgul olmak caiz Niye? işte bundan dolayı. Evet. Burada da yani sizin şahsi neticede bu bir ticarettir. Alsa attır. Bundan bir para kazanıyorsunuz. Oysa işvereniniz sizin o zamanınızın karşılığında paranızı verdi size. Hani derler ya, dükkan içinde dükkan olmaz. Evet Ticarethane içinde ticarethane olmaz. olmaz. Burada da aynı durum ki bu caiz değil. Ha, ancak işveren onay verirse, izin verirse yani normal işinizden aksaklık yapmaksızın dışarıdan çay bir şeyler saatinde, getirip de evet. çay saatinde satış yapın derse ki e, haberi yoktur, yok diyor. diyor. Olsa ee, izin olsa var. muhtemelen izin vermeyecektir. E, ama izin verirse de bir sıkıntı olmaz. Ama izin vermemesi durumunda ya ben işimi aksatmıyorum diye. Bir bahanedir, bu bahane kabul edilmez. Yani bir yevmiyecinin yevmiye esnasında farklı bir işle meşgul olması demektir. Evet. Bu da kesinlikle caiz değildir. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ee, Bir arsa sahibi kardeşimiz soruyor hocam. Bana ait bir arsa ya haberim olmadan ağaç dikmişler. Ee, ben de bu ağaçları sökmeye kıyamadım. Bu ağaçtan istifade etmem doğru mudur? Meyvesinden, gölgesinden. Tabi tuhaf bir e, sual.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 Yıkamak suretiyle bu temizliği elde etmiş olur. Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde tabii köpeğin salyasından dolayı temizlik Hanefilerden biraz daha farklıdır. Hanefi mezhebine göre necaset nasıl olursa olsun normal su altında yıkamak suretiyle o necasetten kişi arınmış olur. Şafi mezhebinde köpeğe mahsus olarak 7 kere yıkanması, bunlardan bir tanesinin toprakla, Topraklanması yani toprak sürterek yapılması gerekir. E, ama Hanefi mezhebine göre böyle bir e, zorluk yok. Yani buna gerek yoktur. Normal deterjanla suyun altında yıkayarak da e, bu necasetten arınmış olacaktır. Dolayısıyla çalışırken daha titiz yapılabilir. Yani bir önlüğü olabilir. Üzerine, çünkü sadece hayvanın salyası değil kanı sirayet edebilir. Evet. Ve hayvan üzerindeki dışkısı sirayet edebilir. E, bu gibi noktalardan dikkat ederek mesleğini icra etmesinde bir mahsur yoktur.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 Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hizmetlerinizin devamını nasip etsin. Yani i̇nşallah. Allah razı olsun. İsmaila Derneği'nin hazırlamış olduğu İlmi Alp programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.